Festival günlükleri. deneyim. Down, down, down, down, down. Down, down, down. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar.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 Bugün iki festivali konu edeceğiz temel olarak. Biri Ziget, Ağustos'un 10'u 17'si arasında Macaristan'ın başkenti Budapest'te de yapılacak olan festival. Ki önümüzdeki aylarda festival günlükleri olarak biz de katılacağız. Hemen akabinde de 28-29-30 Ağustos'ta Paris'te Rakan San var. 2003 yılından beri yapılan bir festival. Uh -huh. Onun da line-up oldukça kalabalık. Katılamasak da arada da bir Lowlands evet. var. Da. <gülüyor> evet bu sene kaç kaçmış Ki, olsa. Ki Paolo Nutini var orada. Kendirik Lamar var bir de. Evet Lowlands zaten o anlamda ziget gibi bir festival. Yani evet. line up festivali değil. Bir, bir, bir sürü sahne var ve işte stand up'lar, sokak tiyatroları, sirkler, gösteriler. Aslında Lowlands'e biraz ziget gibi line festivali demek değil demek biraz hata olur. Çünkü şundan bana göre hata olur. Çünkü oldukça iyi isimler çıkarıyorlar. Hı -hı. Dediğim gibi işte bu yıl Paolo Nutini ve Kendirik Lamar gibi çok önemli iki ismi getiriyorlar. Hı -hı. Bu yüzden Lowlands'ı biraz daha ayrı tutuyorum. Evet Ziget gibi tiyatrolar ve birçok sinemalar ve aktiviteleri olmalarına rağmen ama line-up'a önem veriyorlar. Evet. Ziget'in line-up'ı bu sene biraz zayıf geldi bana. Ne dersin? Yani Ellie Goulding'in headliner çıktığı bir festivalden bahsediyoruz. <gülüyor> Interpol'un alternatif sahnede olduğu bir festival ee, Evet öyle de bir durum. O benim için zaten çok garip bir durumdu. Yani Interpol nasıl yani alternatif sahne ve neye göre alternatif sahne? Çıktığı saatte kimse yok. Öncesinde dediğim gibi Ellie Goulding, Koka bile ikinci sahneye getirdikleri ismi ana sahnede headliner yapmışlar. Yani o çok garibime gitti açıkçası. Ee, vardır elbet bir sebepleri diyorum ama zaten dediğim gibi Ziget benim için bir line up festivali değil. Geçen yıl e, normalin üstüne çıkıp bir line up yaptılar ama geçtiğimiz yıllarda zaten Ziget'in öyle. Zaten diye... EFA ödülünü de aldılar e, ondan dolayı. Biraz onda bir durum var. Yani onu yaptıktan sonra line up'larda bir düşüş ...yaşamaya başlıyorlar. Aslında bunu genel olarak ödülü aldıklarını Hı. belki düşünüyorlar... ...ama aslında line upla bağlantılı. 2011'de de aldıklarında çünkü harika bir line-up vardı. Hı. Sonra 2012-2013 düştü line-up. F ee, ödülünden sonraki sonra... sene Ziget'ten fazla bir şey beklemeyelim mi line-up anlarında? Yani iki, 2012 20. yılydı bir de yani Ziget'in. Yani, beklenmedik bir line-uptı ama line-up konusunda bir de benim yani... ...Ziget denildiği zaman... Bunu Ziget'in kendisine de bu eleştiriyi yapmıştım. Sürekli bazı isimler var ve sürekli katılıyorlar. İşte Getsay Tantem bu yıl yine katılıyor. Goran Bregoviç artık Goran Bregoviç olmasa World Stage olmayacak diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Çünkü her yıl headliner Goran Bregoviç. Başka bir isim görmedim ben o sahnede headliner. Bilemiyorum yani yani ben ismini Goran Bregovic yapardım açıkçası o saniyede. <gülüyor> Goran Bregovic State. Yani bence öyle olması gerekiyor. Çünkü başka bir diğer isimler biraz daha şey kalıyor. Antiflak var mesela öyle yine sürekli katılan isimlerden. Bazı isimleri Ziget'in bir takıntısı var diyeyim. İmam Bayıldı, İbey'i. Ee, İmam, İmam Bayıldı yine iki yılda bir geldi. Ee, İbey'i ilk kez geliyor Ziget'e. Ee, bunun dışında dediğim gibi Gestalt Anthem en çok gelen isimlerden biri hı hı. Ve artık benim görmek istemediğim açıkçası isimlerden biri Yeter artık yani başka yerde göreyim sen... ama artık Ziget'te görmeyeyim bu ismin dediğim anti ya yani çok şükür ki Bu yıl artık katılmıyorlar <gülüyor> Enter Shikari öyle yani sürekli katan Bir başka isim de Enter Shikari yani Bilemiyorum Bilemiyorum Anlaşmaları mı var veyahut da bunlara göre bir line up yapıp diğerlerini öylesine katıyorlar gibi mi bilemiyorum <gülüyor> ama bazı isimler sürekli zigete evet. katılıyor. Bu beni çok rahatsız eden bir durum. Hı. Gittikçe de benim zigette müziğinden kopmamın sebebi. Herkes işte bu kadar line up işte, isimler varken sen niye başka? Çünkü ben o isminin çoğunu işte geçen yıl herkes Korn için heyecanlanırken, placebo için heyecanlanırken iki yıl önce ben zigette gördüm. Yani bir yılı sonra bir daha zigette görüyorum. Yani bir yerden sonra artık sahneler sıkmaya başlıyor. Geçen yıl bunu yenmişlerdi. Yine tabii Korn katıldı, Plasibo katıldı ama e, en azından Imagine Dragons, Jake Buck, Tom Odle gibi çok alternatif yani iptal olmasa landing Grammar geliyordu. Yani dönemin en iyi isimlerini toplamayı başarmışlardı. Hı hı. E, bu yıl onu da yapmamışlar. Bu yani... yıl sanıyorum bizi getti, yüzümüzü güldüren şey hı hı. Robbie Williams. Yani headliner gibi headliner sadece Robbie Williams. Evet. Kesabiyan var ama Kesabiyan'ın zaten biz... Rakverter'de harika bir performansı. Fendi Park iyi. performansı değilmiş izledim. Evet. evet. Ee, Rakensan'da da göreceğiz. Yani Kesibiyen öyle bir grup ki her festivalde hiç düşünmeden Alternatif sahne atmadıklarını seviniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Interpol bu arada hazır Rakensan'da konuşacağız ama öncesinden belirttim ama... Rakensan'da ana sahnede sahne alıyor Interpol. E, Interpol ana sahne grubu çünkü. Evet. Yani bazı grupların ana sahne grubu olup olmadıkları çok nettir yani. E, şimdi dinleyicilerimiz şeyi düşünebilir. Ana sahne ile alternatif sahne arasında ne gibi fark var ki bu kadar e, rahatsızlık duyuyorsunuz diyebilirsiniz. Biz Elbow'u Rackverter'de alternatif sahnede izledik. Ama Elbow'un karşısındaki isim ilk baştaki Full Fighters'ı. Zaten o yüzden Elbow'a alternatif sahneye atıldı ki Hı. biz onu bile Olmasa daha güzellerdik ama Interpol'ün böyle bir durumu yok. Ee, Damien Rice'da da ana sahnede Lenny Kravitz vardı. Yani, yani bir grubu, büyük bir grubu alternatif sahne yapmanız için karşısında çok, yani Rakuten zaten olayı o. Yani karşılaştırmalar yapıyorlar ve bu orada artık sizin tercihiniz. Biraz eğlenceye dökmüşler. Jesse ile mesela Tovello'yu çakıştırıp. Hı hı. İşte böyle evet. bir çakışma. Bununla övünüyorlar. Kitapçıklarında hatta. da günün çarpışması evet. diye. E... Onu biraz farklı sebeple yapıyorlar. Zigette böyle bir sebep de yok. Yani bilemiyorum. Yani Interpol benim çok garibim. Interpol'ün çıktığı a çadır sahnesinde çıktığı saatte... Kapasitesi belli yani. Ana sahnede de kimse yok bu arada. Hem yok hem de öncesinde zaten... Yani bir zaten çakışma da yok. Hem yok hem de öncesinde dediğim gibi Ellie Goulding sahne alıyor. Bana göre Interpol mi Ellie Goulding mi... Tabii ki de Interpol Headliner olur. Yani Eli ana sahnenin headliner olabilecek bir isim değil. Hı hı. Yani o konumda değil. Yani Ziget gibi bir festival yapıyorsanız oraya e, Headliner koyarken biraz daha seçici olmanız gerekir. Hı hı. E, daha önce bunu Mika'da da yaptılar. Mika biraz daha keza daha farklı. Yıllardır bu işin içinde olduğu için ve... E, Rüştünü ispat et, ettiği, ettiği için biraz daha anlayabileceğim bir şey ki ama çok eleştirilmiş Ziketli. Yani Bunu bu arada sadece biz eleştirmiyoruz. Ziget'i takip eden herkes aynı şeyleri eleştiriyor. Yani Hı -hı. E, O yıl Mika'nın headliner olması çok büyük bir tepki sebep olmuştu. Hı -hı. E, Blur vardı headliner olarak. Nick Cave vardı ki... Ee, o, o yıl bence zaten biraz daha benim için farklı olan oydu. Ama Hı -hı. dediğim gibi geçtiğimiz yıl Ziget'in line-up'ı inanılmaz bir line-uptı. O line-uptan buraya düşmek çok uğraşmak gerekir. Veyahut da ödülün verdiği reavet diyelim. Evet. Ee, şey diyordum, ana sahne ile alternatif sahnesindeki rahatsızlık verici sebep de şu. Biri alternatif sahne kapalı sahne ve dünyanın her yerinde bu arada kapalı sahnelerde sigara içi biliniyor. Ee, bu biraz rahatsızlık oluyor çünkü interpol muhtemelen orası soldat olacak yani evet. herkes oraya buluşacak. Önce ee, bu sebeple biraz e, insanları rahatsız edici bir durum bu Hı -hı. kapalı sahnede olunca. Açık yani sahnede hem böyle hem kapasite bir... problemi var ana sahnenin evet. orada çok hem açık alandasınız hem çok daha fazla bir kalabalık Yani olabilir. Mesela Damien'de solda oldu ama Damien'de yani Lennie'yi tercih etmeyip Damien'e gelenlerden solda oldu. Ama şimdi Ziget'te böyle bir durum da yok. Karşınızda bir rakip yok. Aynen. Yani direktmen Interpol'e gitmek zorundasınız. Interpol'de de çok büyük bir ilgi olacak ve biz girebilir miyiz bilmiyorum. Ama ben Interpol biraz Rakensan diye bakıyorum Ziget olarak bakamıyorum hı hı. bu sebeple. Evet, e, Rakansan demişken birazcık Rakansan'ın repertuarından, e, repertuar dedim, line-up'ından da bahsetmek <gülüyor> istiyorum. E, i̇lk gün şöyle baktığım zaman e, mesela isimler arasında Kate Tempest'i görüyorum. Jon Butler Trio var. Beauregard'ta da izlediğimiz baştan aşağı yetenek. yani herkesi etkisi altına alan Benjamin Clementine var. Wolf Alice var ilk gün yine. Catfish and the Bottle var. Franz Ferdinand er var. Gapertal'de de sahne almışlardı. Biz izlememiştik ama evet, orada. E, tabii ki Off Offspring var. Ana sahnede. Franz Ferdinand e, and Sparks var. Evet. Öncesinde. E, öncesinde. Favve var. Kasabian var. E, ilk gün ana sahnenin. Headliner gibi headliner. <gülüyor> e, ve son lüksü de kapatıyorlar. Ya benim ilk gün için... İzleyeceğim dediğim ve önem verdiğim isimler yani Cat, Cat Tempest'ı kesinlikle kaçırmayacağım bir isim. Ee, Wolf Alice, Benjamin'le çakışıyor ama Benjamin'i izlemiş olmanın rahatlığı var. Bir de Wolf Alice gerçekten çok e, performansını merak ettiğim bir isim. Ee, Catfish'e, Buddleman'e bakmak istiyorum. Tabii sonuna kadar gelemem çünkü bitiş saatiyle Offspring'in başlama saati arasında çok bir fark yok. Ve Offspring kesinlikle kaçırmayacağım bir isim. Ee, bildiğim kadarıyla bu sene galiba Amerikana albümüyle bir tur yapıyorlar yanlış bilmiyorsam. Ee, eğer bu şekilde Rakensan'da da böyle bir sahne alırlarsam ilginç bir Offspring olacak. Ama benim tabii tercihim daha Best Of tadında bir... <gülüyor> <gülüyor> Kesibyan gibi. Sonra zaten Kesibyan'la da günü kapatacağımı düşünüyorum. İkinci güne baktığımızda da e, The bir var, Ben Howard var, Baltazar var ki gitmeyeceğimiz bir isim kesinlikle. Evet, Baltazarı rakveterde iptalden dolayı e, şeyin yerine Ve, Ben Howard'ın yerine. Evet, Ben Howard iptal olmuştu. Çıkmıştı ana sahnede. İlk üç şarkı harikaydı ama sonrasında <gülüyor> daha önceki programlarda da bahsettik. Bir, e, kendini tekrara düştü. Evet. Ha kötü müydü? değildi. E, ama e, Baltazar'ı izlediğimiz için e, ben Harvard'da ana sahnede Hı -hı. E, gayet gidebileceğiz. E, sonrasında Stereophonics var ki, The The Park performansını da görünce çok beni heyecanlandıran bir isim. Marina and the Diamonds var Ziget'te de sahnelenecek ve muhtemelen ben onu Ziget'te izleyeceğim gibi gözüküyor. Hı -hı. Glass ha. Animals, Etienne Dao ee, ve tabii Interpol. Forever Power var. Ee, Years and Years var. Jamie ee, xx var. Gramatik Libertines. Ee, ya benim ilk gün muhtemelen. Şahane bir lineup aslında. Ana dışına çıkmayacağım gibi gözüküyor. Yani üst üste çok sağlam isimler çıkıyor. Makabiz, Ben Howard, Sister Japan, Interpol. Ee, ana sahnede takılacağım bir gün gibi gözüküyor ee, son güne baktığımızda beni en çok dikkatimi çeken My Morning Jackets ee, Jackets yani en merakla beklediğim isimlerden biri hı hı. Ee, bunun dışında Natalie Pras yine merak ettiğim bir isim performansını. Hatchip var. Hatchip'i biz galiba hiçbir yerde sanırım izleyemeyeceğiz. Çünkü çok hep çakışmalara denk geliyor. Evet. Burada ana sahnede ee, ama Jungle'la sanıyorum. Ee, ee, Jungle'ı Gerçi gitti izliyoruz. Hı. Ama orada benim yani dediğim gibi tercihim Nathalie Pras olacak. Hatchip çok tercihim olmayacak. Çünkü Nathalie uzun zamandır merak ettiğim bir isim performansını. Hı hı. Akşamına gelince Tame Impala'yla muhteşem bir ee, benim ana sahne kapanışım olacak. Chemical Brothers'ı izleyemeyeceğim. Çünkü Alt-J'yi yine alternatif sahnede izlerim Hı -hı. diye düşünüyorum. Ve festivali de bu şekilde de tamamlıyorum. Run, Durumu... Run Jewels, e, Chemical Brothers'la kapatıyorlar. Tabii biz Alt-J ve Tame Impala'da olacağız o sıralarda. Evet. Ee... Bence Ziget'e de biraz bakmak gerekir. Yani Ziget'in mesela ilk gün Robi ile bir açılış yapıyorlar. Ama Robi'den önce mesela e, Yok Öyle Kararlı Şeyler e, sahne alacak. Yok Öyle Kararlı Şeylerin biraz saati e, bence biraz daha erken olsa çok daha iyi olurdu sanki. E, çünkü bunun sebebi şu e, Yok Öyle Kararlı Şeyler e, bittikten sonra bir 50 dakikalık süremiz var. E, geçtiğimiz yılki gibi Sahne tarafı orada olursa yürümesi bayağı bir uzun bir sürüyor. Yani 20-25 dakika bir yürüme mesafesi var. Geldiğinizde tabii Robbie kitles artık toplanmış oluyor. Bu sebeple de Robbie'yi kaçırma durumu olabiliyor. Yok öyle kararlı şeyleri sonuna kadar izleyemeyeceğim. Ama zigetti sahne aldıkları için mutluyum. Europe Stage artık bir Türk grup görmek heyecanlandırıyor hepimizi. <Gülüyor> ee, bunun dışında ertesi günü baktığımda yine Europe City'e beni heyecanlandıran bir isim Jobel var. Ee, gerçekten performansını Natalie Pras gibi çok merak ettiğim bir isim. Ee, Asaf Havidan var. Böregat'ta izlemiştik ve harika bir performans sergilemişlerdi. Zigette izlenmeyeyim bilmiyorum. Tekrar izlemek isteyebilirim. Çünkü gerçekten Böregardt performansı beni etkilemişti. İnanılmaz bir performans. Evet, harikaydı. Ee, bunun dışında Selasu var. Florence'ı yine izleyemiyoruz. Ee, Gerçi Florence'ı Böregardt'ta izledik. Evet, Ger yani Rappelter'de dolayı diyorum. Rockefeller'da Pete Smith'le çakışmıştı. Burada da Telaso ile Future Islands'ın tam arasında sahne alıyor. İkisi de Autos 8'de ana sahnede Florence. İlgi tabii bunlarda olacağı için Future Islands'ı çok rahat izleyeceğiz diye düşünüyorum. Florence'a çok büyük bilgi olacak. Hemen hatırlatarım. Future Islands geçen sezon ilk açılış konseri salonun ilk evet. açılış konseri Future Islands konseriyle olmuştu. Hmm. Aslında bir ara salona girmek gerekir, festivalleri bırakıp salonun yeni sezon performans, şeyi programı harika. Ben evet. inanamadım yani. Evet. Çok çok kaliteli isimler getiriyorlar ve bu yıl coşmuşlar iyicene. Hep böyleydi salon ama bu yıl daha da bir Parlamış. salonu inanılmaz. Yani evet. evimizin salonu gibi olacak gibi duruyor yani. <gülüyor> Sürekli salondan çıkmayacak. Ee, Jungle var. Jungle'ı Rakensan'da da söylemiştik ama Jungle tercihim evet. biraz zigetli olacak. Ee, rahatlıktan ötürü. Ve festivalin başlangıcı asıl 12 Ağustos. Yani evet. 10-11 Ağustos e, kamp yapanlar için. bir Tabi yine 7 günlük katılmak isteyenler için de böyle Hı -hı. bir durum var. Hı -hı. Ama asıl festivalin normali 5 gündü Ziget'in. Hala da öyle zaten birinci gün demiyorlar. İlk güne baktığım zaman benim... E, ...heyecanlandıran diyeyim biraz Gogol Bordello. Yani tabii bu line-up'ın içerisinde söylüyorum. En heyecanlandırılmanın sebebi. Ee, bunun dışında az 2 3 yıl önce de 2012'de... ...Zigets'in 20. yılında EFA ödülünü aldıktan sonra çıkmışlardı. Ve harika bir performans sergilemişti. Çıktığı saate rağmen inanılmaz bir performansı. Daha erken çıkmışlardı. Bu yıl biraz daha geç çıkıyorlar. 5.45-7 arasında... İngilizlerin inanılmaz gruplarından biri. Türkiye'ye de gelmişim on festival ama kitle ilgi göstermemiş ve çok şaşırmışım yani. E... Biraz öyle bir şey oluyor değil mi? Yani yurt dışında çok büyük kitlesi olan. Yani e, ülkeye göre grubun aldığı tepkiler <gülüyor> değişiyor festivalde. Hınca hınç dolan, çok ilgi gören bir grup. Buradaki festivallerde hiç ilgi görmeyebiliyor ya da alternatif sahnede yer alabiliyor. <gülüyor> Tersi de mümkün. Türkiye'de çok ilgi görüp yurt dışında daha sakin izlenen birçok grup var. Beni bu konuda Damien biraz şaşırttı. Yani ben Damien'de Leni ile de çakıştığı için açıkçası bu kadar büyük bir ilgi beklemiyordum. Yani daha rahat olur diye düşünüyordum. Çünkü o Leni inanılmaz birsin böyle ...Böragart'ı zaten izledik ve... ...harikaydı... Filmine... <gülüyor> ...duygularımı anlatamam yani... Nefisli. ...inanılmaz bir performans Hı -hı. sergiledi... ...Rakverter'de ben Lenny'e ilgi çok büyük... Diye, ...olur diye düşünürken... ...Damiyan inanılmaz bir şekilde... ...çadırı komple kapattırdı... ...çadır demişken bu arada... ...Interpol'da konuşuyorduk ben onu söylemeyi unuttum... ...Rakverter'in... ...o kadar çok eleştiriler yaptık... ...ama çok olumlu tarafları da vardı... Ee, mesela çadır dolduğu andan itibaren full doldurmuyorlar. insanları biraz o köşelerde nefes alanı bırakıyorlar. Arkaları ve ortaları tamamen dolunca çadırı kapatıyorlar. Şimdi Zigette böyle bir durum yok. Yani Hı -hı. Zigette bizim nefes alabileceğimiz yer kalacak mı çok şüpheliyim Interpol'de. Hı -hı. Ee, Rakverter'de e, sahne önü bölümü vardı. Orada da aynı orada durum da vardı. Orada da aynıydı. Yani, e, Tamamen biliyorsunuz doldurmuyorlar yeşil insanları. yandığı zaman. Evet. Yani birbirlerine yapışıp böyle şey duruma getirmiyorlar. Yani havasız kalma durumuna getirmiyorlar. Yani bir durum daha var bir de. Ee, Rakverter'de e, şey de var. Ee, Kitlezi get kitlesi gibi değil. Daha sakin yani evet. çok birbirlerine saygılı. Zigetli biraz öyle bir kitle yok. Zigetli biraz daha ateşli ve e, nasıl diyeyim? Birbirinin alanına girmekten çekilme. Giren çekilmeyen. ezerler. Ben şakapong'da onu yaşayıp çıkmışım. Ya. Arkamda artık yemediğim diz ve bacak kalmamıştı. E, Ki pogo yapılan yerde değildim şakapong'da. Ama öyle bir kitle olduğu için... Değişik yani o yüzden çadırda ben Interpol'e katlanabilir miyim? Çok emin değilim. Hızlıca devam edeyim. The <gülüyor> yine sahne alıyor. İllanda'nın önemli gruplarından biri. Ki Rockverter'de çok sağlam bir performans sergilemişti. Ve ilgi de çok büyüktü The Scribd'e. Chessudaka World Stage'de sahne alıyor. Evet, oluyor. Action Fest'te karşılaştık. Kendileriyle evet. röportajımızda yayınladık. Ee, alt şey ana sahnede. Ee, bu da iyi bir durum. Alternatif sahne atmadıkları için teşekkür ediyorum. Interpol durumu yaşamadık. Interchangi bu yıl 8'e atılmış. Gelecek yıl verse stage atılır. Ondan sonraki yılda herhalde parti atılır Böyle gider çünkü Enter de dediğim gibi ziketin. Belki cevap futbolcular gibi 4 yıllık, 5 yıllık sözleşmeler oluyor olabilir mi? Belki olabilir. Yani ziket biraz belki öyle algılıyor olabilir. Yani değişik bir durum anlayamadığım Hı -hı. bir durum yani biz Türkiye'yi de eleştiriyorduk işte sürekli aynı isimleri getiriyorsunuz festivallere konserlere filan diye çok eleştirmeyin zigete baktığınızda yani en azından bizim ülkemizde e, bir grubu dört yıl üst üste sürekli yani bir var, bir pieces'ı ben biliyorum sürekli altı ayda biri getiriliyor Brazil öyle var Hı -hı. oy, vay, boy ee, oy vay, var. vay vay var öyle sürekli getiriliyor bir Pink Martin'imiz var ama mesela ben One Love'da dört yıl üst üste oy vay vay, vay görmedim ya da 4 yıl üstü üstü Selasu ne bileyim Brezeville görmedim yani bunu Türkiye'deki festivaller bile yapmıyor ya da Rock'n'Cock da aynı durum geçerli yani 4 yıl üstü üstü yani kendi ülkenin ismi olur bunu biraz anlayabilirim yani ki öyle isimler var geçtim onları. Ee, ama yabancı isimlerden bir ara Hearst böyleydi Zigget'in inanılmaz balotona çıkardılar kın koka getirdiler Zigget'in olduğu her yerde Hearst vardı yani dedim herhalde organistörün <gülüyor> kardeşi galiba bu çocuk falan ee, Zigget'in bir kötü durumu o yani... ya yanlış anlaşılmasın hepsi çok iyi isimler ama biraz çeşitlilik her yıl katılan festivali sevenler 2 yılda bir aynı isimleri ya da her yıl aynı isimleri görmek yani şey dedim ya Go Goran Miragovic World's sahnesinin adını almalı bence yani, <gülüyor> yani. gelelim 13 Ağustos'a 13 Ağustos'a baktığım zaman inanılmaz bir Maccabius var Yine İngiltere'den İngiltere'den. Biraz Ziget İngilizler kurtarıyor. Aha, İngilizler Kadebos... bunu kabul Ziget bunu kabul etmese de var Kade... Parkfest'te görmüştük kendisini evet. ee, Onu ben muhtemelen izlemeyeceğim çünkü The Think Things var ki e, çok ana beğendiğim bir ee, Daha önce kaçırmıştım Ziget'te sahne aldığını Van Love'da izlemiştim İstanbul'da ee, Şimdi tekrar izleme fırsatım var Bu yüzden Kadebosteni'yi çok izlemeyeceğim tercih etmeyeceğim bir isim olacak. Bunu belirtmek Hı. isterim. Ee, bunun dışında baktığım zaman Falls var. Beni en heyecanlandıran isimlerden biri. Falls'un yıllardır zigette olmasını savunuyordum. Ee, en sevindiğim isim Ella Eri'yi bu arada kaçırıyorum. Ona biraz üzüldüm. Çünkü bilmiyorum belki sonra tercih ne olabilir? Ellie Goulding. <gülüyor> Anasane'de <gülüyor> <Main> Headliner'ı. <gülüyor> yani zigetin <gülüyor> bilemiyorum. Kesin gideceksin değil mi? <gülüyor> İzleyelim muhtemelen. Interpol'e girer miyim bilmiyorum artık. Interpol dediğim <gülüyor> gibi biraz Rakensan tercihim olacak gibi gözüküyor. Yani Interpol bu arada MS Takvil'de de, Hamburg Festivali'nde de ha, yani. headliner. Headliner ve Interpol, ana sahne grubu. Yani, yani ben headliner'dır. Ziget, ziget dışında görmedim. Yani anlayamadığım bir durumdu. Yani zigette daha önce ana sahnede çıkmış bir isim neyi düşünerek tercih ettiler bilemiyorum hızlıca devam edeceğim ben 14 Ağustos'ta geldiğim zaman ee, baktığımda Doğut'un var Doğut'un bu yılın bence çok iyi önemli isimlerinden bile Hollanda Aynen. çıkışı Hollanda'dan ben 3-4 yıldır sürekli birçok isim paylaştım ülkemizdeki yani benim takip edenler biraz da Twitter'dan bilebilirler sürekli Hollandalıları ön plana çıkarıyordum ve gerçekten Hollanda müziği çok iyi yerlere geliyor. Doğut'un bunun en büyük örneklerinden biri. Kovaks çok büyüdü. Evet, Platsun olarak sonu. izledik. Harika. Marina the Diamonds var. Marina'yı ben burada izleyebiliyorum. Çünkü Rakensan'da çakışmaya denk geliyor. İki sevdiğim grubun arasına denk geliyor. Ve başıyla sonunu kaçırmak istemiyorum. O yüzden direktmen dizi getirde rahat rahat dinleyeceğim. Kesel bir yanı var. Alternatif sahne yapmadıkları için teşekkür ediyorum Kesel'e. <gülüyor> Ana sahne grubu yaptıkları için. <gülüyor> korkmadım değil olabilir mi diye belki yanlışlık yapmışlardır belki alternatif sahneyi de atmış olabilirler bilmiyorum <gülüyor> baktığım zaman kesibinden sonra da zaten benim için çok festivalde devam edecek bir şey yok <gülüyor> cumartesi gününe geldiğimde Splendid var yine Hollandalı, Europe Stage'e sahne alacak benim için çok önemli isimlerden biri başka başka <gülüyor> hmm. Çok da fazla Kings of Leon akşam izleyeceğim. Yani galiba muhtemelen ikisini evet, izliyerek ana sahneyi izleyerek bitireceğim gibi gözüküyor. Paloma Fayette gece 6 çıkıyor. Hı -hı. Ee, başka da izleyeceğim bir isim. Yok gittikçe sayı düşüyor farkındaysan günler geçtikçe. Evet 16'sına kadar geldik. Evet. Ki ben hayatımda ziget boyunca böyle bir şeyle karşılaşmamıştım yani gittikçe düşüyor. Jose Gonzalez son gün sahne alıyor. İzleyeceğim, kesin izleyeceğim isimlerden biri. Bu yıl çok merak ettiğim isimlerden biriydi. Ee, bunun haricinde Passenger son gün önemli isimlerden biri bana göre. Ee, Milk Change'i belki gece izleyebilirim. Başka da yeni bir isim yok. Son günlerde hayatımın ilk kez zigetin, boş bir zigetini <gülüyor> göreceğim. Alternatif sirklerde falan takılacağım, tiyatrolara takacağım. Müzik açısından çünkü son iki gün hiçbir şey yok. Evet, festival günlüklerinde o zaman yavaş yavaş toparlayalım. <gülüyor> Bu hafta Rakansan ve Ziget e, Ağustos ayında yapılacak iki <gülüyor> festival, festival günlükleri olarak bizim de katılacağımız iki festivalin line-up'larını konuştuk. Son olarak benim söyleyeceğim, yani eğer gerçekten line-up düşünmüyorsanız, Ziget'i tercih edin, line-up istiyorsanız san çok doğru bir seçim olur diyorum Peki festival günlüklerinden e, bu haftalık bu kadar Ben Ebru dengeiz Ben Gökhan yeni haftaya görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın festival günlükleri